Alp Ulagayla Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Evet. Spor Fenerbahçe'nin şampiyonluklarıyla mı başlayalım? O da olabilir. Belki hani şeyin önemine uygun olarak haftanın dünyadaki ve Tabii Türkiye'deki siyasi evet. gündemine uygun olarak evet. bir giriş de yapabilirdik belki. Ee, hani bu hani İsrail'in baskınından bahsediyoruz. Evet, ondan bahsediyorum. Hani bu hafta siyasi olarak spora nasıl bağlarız e, diye konuştum. E, düşündüm, e, aklıma şey geldi. E, hani dünya kupası zamanında geldiği için hep böyle düş i̇şte Türkiye'nin katıldığı, katılmadığı dünya kupalarını falan düşünüyordum. E, hani bilindiği üzere Türkiye'nin katıldığı iki dünya kupası var. Biri 1954 Bizde 2002, yani 18'de 2. Ee, arada hani katılmaya teşebbüs etmedikleri var ilk kupalardan. Yani Türkiye gibi dünyada başka ülkelerinde ilgi göstermediği kupalar var. Yani 50'lerden sonra da elemeleri zaten hiçbir zaman geçememiş Türkiye 2002'ye kadar. Son iki elemeyi de geçemedi 2010'da ayı olmak üzere. Ama ilk kupalarda e, ilginç bir durum var. Türkiye'nin çekildiği kupalar, dünya kupaları var. Ee, örneğin çok bilgisine rastlamasan bile 1934 Dünya Akbası elemeleri ki e, katılan ülke yani elemelere katılan ülke sayısı da çok kısıtlı da zaten dünyadaki ülke sayısı kısıtlı o zaman ee, hala dünyanın büyük bir kısmı batı ülkelerinin sömürgesi altında bulunduğu için e, coğrafya olarak ülke sayısı dünyada kısıtlı bir bağımsız ülke sayısı ee, Türkiye'nin mesela 34 elemelerinden çekildiği ...bilgisine rastlamıştım ama hani... Neden e, çekilmiş? İşte onu bilmiyorum, bilmiyorum. çünkü hani çok... Şimdi, ...kısıtlı bir yerde rastladığım bilgi. Hani biz onlara Türkiye hiç katılmadı. 34'e, 38'e diyoruz ama... E, ...34'le ilgili böyle bir 1950 Dünya Akfası'na... E, ...38'e pardon katılmışmış. 38'le ilgili hiç bilgim yok. Onu söyleyeyim. Arada zaten savaş yüzünden... ...kupa yok. 1950'de... Brezilya'daki kupanın elemeleri... ...için Türkiye önce Suriye ile oynuyor... 7-0 kazanıyor ilk maçı. Revanş maçı yapılmıyor bile Suriye'de. Ee, i̇kinci turda Türkiye'nin Avusturya oynaması lazım. Avusturya çekiliyor. Ama Türkiye'de daha sonra kupaya gitmekten vazgeçiyor. Ee, hatta dün tarihlere falan baktım. yani o Suriye maçı 49'un işte sonlarında oynanmış Aralık falan. Ee, herhalde Avusturya maçı elinin başlarında oynanması lazım. Ee, çünkü 1900, kupa 1950'nin Haziran'ında Nisan ayına kadar eleman maçları oynanıyor hala. O zaman ee, hakikaten çok şey, e, gevşek bir düzen var yani. Bir buçuk ay sonra başlayacak kupa maçı için e, İngiltere vesaire birçok ülkenin insanıyla ayında lima maçları kurallardan Kurallarda Nisan sonunda çekilmiş. Türkiye'de muhtemelen yani baktığımız zaman kupayı kazanan Uruguay'ın grubuna herhalde verilecek. Çünkü Uruguay sadece Bolivya ile iki takımlı bir grup oluşturuyor çok garip. Ee, katılan takımlar eksik olduğu için. Neyse sonra 54'e katılıyor Türkiye işte. Ee, o dönemi hatırlayanlar bilir işte ile oynanan bir eleman maçı var. En son Roma'da 2-2 bitip Kura'yla Kuray Türkiye'nin evet. maç Sonra 50'ler Türkiye'nin e, hani ilk futbol yıldızlarını yetiştirdiği en parlak dönemi belki e, yani bu 90'lara kadar hatta tek başarılı dönem diyorum ben. 50-65 arası dönem. E, 58 var. Hani birçok kişinin aklına niye 58'de katılmadık? Eee 58'de hala katılan, elemelere katılan takım sayısı, yani Avrupa dışında kısıtlı böyle üçlü gruplar oluşturmuş şifa. Ancak Türkiye'yi e, Avrupa dışında Asya, Afrika e, ve Orta Doğu grubuna dahil ediyor. E, orada da ilginç e, Türkiye, İsrail aynı gruba. Yani İsrail ile oynayacak, oynayacak. Ama İsrail kim oynasa daha önceki turlarda çekiliyor zaten. İsrail'e. Türkiye'de o zamanki Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şerif Apağan iddiasına yani şeyine göre As, FIFA Türkiye'yi Asya'ya yerleştirmek istediği için e, Asya'da yalnızca çekiliyor. Ama yani hem 58'e 62 yani o dönemlerdeki yok beylemlerine baktığımızda İsrail'in karşısına çekilen diğer ülkeler işte Endonezya e, Mısır vs. Yani Ortadoğu ve Asya'daki Müslüman ülkeler e, tekrar, yani 54'te de bunların benzer durum söz konusu. E, teker teker çekiliyorlar. İster oynamak oynamayı hiç Maçta işte Endonezya diyor ki ben bir tek tarafsız sahada oynarım. Hani deplasmanlı iki maçı oynamam. Gide giderek oynamıyorlar. Hani Türkiye'nin e, bu çekilmesinde bir siyasi yan var mıdır yok mudur? E, doğrusu bilmiyoruz hani. Yo, e, biraz o zamanki gazeteleri belki işlemek lazım. Ama hani sportif açıdan Futbol Fedasyonu'nun çek, yani Biz Asya'da oynamak istemiyoruz. E, bu yüzden çekildik. Hani yine kadar gelen e, sportif resmi açıklama buydu hep. E, ama bir, bir siyasi olabilir mi? Doğrusu kestiremiyorum ayrıca. Evet. <gülüyor> İlginçmiş yani. Ben de hala şeyi de merak ediyorum. Bu 1934'teki çekilmenin gerekçesinin ne olabileceği Atatürk zamanı. Evet tabi. Ee, hatta 38 Atatürk'ün son ayları yaz aylarının olduğunu düşünürsek 38 evet. Dünya Evet. Çünkü 30 Dünya Akpası ilk Dünya Akpası Uruguay'dadır. Herhalde Türkiye'nin zaten o bir davet usulü gibi ilk Dünya Akpası ve e, yolun uzaklığı yüzünden Avrupa'dan sadece 4 ülke gider. Onun, e, Fransa, Yugoslavya, e, Belçika ve Romanya. Onların da sanıyorum Yugoslavya böyle genç bir takım göndermiş yani 20-21 yaş. E, yani Britanya ülkeleri zaten FIFA'ya üye değil. Hala 1930'da yani Kale almıyorlar FIFA'yı ve Dünya Afrası'nı. Ee, işte Orta Avrupa ülkeleri o zamanın güçlü futbol ülkeleri. Avusturya, Macaristan gitmiyorlar. İtalya yok. Hani ciddi bir futbol ülkesi Uruguay'a gitmemiş. Ee, 34 Dünya kupası İtalya'da 38 Fransa'da. Hani Türkiye'nin de nispeten coğrafya olarak daha kolay ulaşabileceği ülkeler. Ama hani bir şekilde katılmıyoruz. Yani dediğim gibi İngilt Britanya ülkeleri mesela 34'e e, 38'e teşebbüs etmiyorlar katılmaya. Evet. Kale almıyorlar yani. Bir, ne işimiz var bizim biz hani futbolu icat ettik. Kurallarını koyduk. Çok üstünüz bunlardan demeye. <gülüyor> evet. Getiriyorlar hesapta. Sonra İngiltere bu burnu büyüklüğün cezasını ilk katıldığı kupada çekti gerçi. 1950'de Brezilya'da. Çünkü amatör oyunculardan kurulu ABD'ye inildiler. Ee, hani ciddi bir ders aldılar. Böyle bir komiklik oldu. Ama hani o ilk, işte ilk kupalar şeydir. Hani dün rakamlara bakıyordum. Kupa 16 takım bulunacak Elemeler dahil katılın ülke sayısı 34. Mesela. <gülüyor> evet. Yani evet. ülkelerin yarısı kupaya katılıyor. Evet yani. Dediğim gibi dünya üzerindeki <gülüyor> ülke sayısı kısıtlı zaten. Yani şeye kadar hatta yani 62'ye kadar falan kısıtlıdır. 1954'te bile galiba 45 ülke falan var. Şeye katılan. Yani elemelere giren işte hani ev sahibi de oradan katılıyor son şampiyon. Ee, o işte şeyinde 45'inde işte bir Kuzey Amerika, Güney Amerika düşündüğünüz zaman zaten fazla bir şey yok yani aslında Afrika'da işte 2-3 takım var hala henüz bonsuz olan. Kısıtlı şey tabii hani Türkiye'nin katılma nedeni çünkü 24 ve 28 Olimpiyatlarına gidiyor Türkiye. Futbol takımını da götürüyor mesela 28 Amsterdam Olimpiyatlarıdır. Olimpiyatlarda futbol hala ciddi bir yer tutuyor. Ee, Türkiye katılıyor Mısır'a Mısır 7-1 yeniliyor. Yeni 28 Olimpiyatlarında. Sonra 32, 36 Olimpiyatları da futbol takımı pardon 32'ye gitmiyoruz tabii. O sen uzak diye. 36 beğen Olimpiyatlarında da futbolda katılıyor Türkiye. Ama o Herhalde hakikaten olimpiyatların yanında ufak görülen, çok üzenmeyen bir organizasyon kısmen o zaman. O yani işin önemi aslında işte 50'lerden sonra hakikaten yani anlayabiliyor yani ee, işte şeyler de yani elemelerin oynanma düzeni FIFA'nın ağırlığı hepsi kısıtlı şimdikiyle o kadar e, uzak ki yani bir paralel kurmak, kurmak belki de zor <gülüyor> evet yani başka bir kategori gibi ama yani şey hep var yani diğer e, New York elemelerinde yani 80'lere kadar baktım eee bu takım sporlarında İsrail'in nerede oynayacağı hep tartışmalı bir konu. Çünkü coğrafya olarak Asya'da ama hele bölge ülkeleri oynattığınızda ciddi bir sorun. O ülkelerin büyük bir kısmıyla. Savaşta uzun yıllar. E, diğerlerle diplomatik ilişkisi yok. Ee, uzak Uzakdoğu'ya veriyorsunuz. Yani şeye veriyorsunuz. Işte Endonezya'da sorun çıkarıyor orada. İşte Ancak Japonya ile ile falan belki oynatırsanız sorun yok. Ee, zaman zaman işte Avrupa gruplarını alıyorlar, oynatıyorlar ama 92'ye kadar da e, e, mesela UEFA üyesi 91'e kadar UEFA üyesi değildi İsrail. Yani kulüp takımları Asya'daki organizasyonlara katılıyordu. Hep böyle ciddi sorunlu olmuştur. Basketbolda ise 50'lerden beri mesela e, FiBA Avrupa'da oynar İsrail. Makabi Telev o yüzden çok ciddi bir geleneğe sahiptir Avrupa basketbolunda. Ama futbolda hep sorun olmuş yani. Evet. Peki e, şimdi bunu e, baskete geçelim buradan istersen. E, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu baskette değil sadece başka dallarda da oldu. Bir onları konuşalım bugün. Hakikaten değinmek lazım. Tüm takım sporlarında bu hafta e, Türkiye'de sezonu bitirmiş olduk. Basketbolda da final serisinin 5. ve 6. maçları vardı. Fenerbahçe 6. E, maçı farklı şekilde kazanarak... FSB sene karşı 4-2'lik bir üstünlük kurdu ve şampiyon oldu 2 yıllık aradan sonra. Yani şunu söylemek lazım yani bir neredeyse grand slam yaptılar takım sporlarında. Erkekler basketbol, kadınlar basketbol, erkekler voleybol ve kadınlar voleybolda hepsinde şampiyon oldu Fenerbahçe. Bir tek e, hakikaten bir, inanılması zor bir maçta giren futbolda kaçan şampiyonluk var. Evet. Hani futbolun gölgesinde kalıyor bazen bu diğer spor dalları ama son 10 yılda özellikle bu dalların herhangi birinde başa olmak için ciddi bir bütçe lazım. Yani hani belki 20 yıl önceki gibi şöyle cepten bir 500 bin dolar atalım da voleybolda bir şampiyonluk alalım falan demek pek mümkün değil ya da e, hani bir kamu bankasından bir yöneticinin bu sene de voleybola yatırım yapalım deyip e, iddialı bir takım oluşturması artık çok mümkün değil. Orada da bütçeler e, ciddi oranda büyüdü. Basketbol zaten hani e, Türkiye'deki tepeye oynayan 2-3 takım açısından çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Ya yani muhtemelen e, Fenerbahçe'nin bu 4 spora ayırdığı kaynak başkan Hazır Yıldırım da söylüyor. Herhalde toplam 30 milyon dolarlık falan bir yatırım söz konusu. Bu 4 spor dalı için. Belki de üzerinde de olabilir başka türlü de olmuyor zaten. Yani bu ana para erkekler basketbola gidiyordur. Fenerbahçe birleştirdik birleştikten sonra zaten ülkelerin hani basketbola yatırdığı parayı oraya çekmiş oldu. Kadınlar basketbolda son 10 yıla zaten damga vuran bir takım var Fenerbahçe'de. Yani sanıyorum son 11 sezonda 7 şampiyonlukları, 8 şampiyonlukları var. E, voleybol'da son 3 yıldır ...ciddi bir yatırım oluşturdular. Evet, bu ee, Acı Badem... Önce sponsor da Acı Badem... ...sonra... Yani, hani, ...sponsorluğun da ötesine geçti artık... ...böyle daha ciddi bir işbirli söz konusu. Ee, en belki az yaptıkları yer... ...erkekler voleybol... Yani, ...hatta en büyük yatırımcı bile olmayabilir Fenerbahçe... ...orada bir ciddi sponsorları yok. Mesela Ağırkaz... E, ...hatta hala Halk Bankası, Ziraat Bankası... İstanbul Büyükşehir Belediyesi ciddi yatırım yapıyorlar. Yani o da mesela bütçeler daha denk olabilir. Ee, yani burada şuna bakmak lazım. Ee, başarı tahtasılmaz herhalde Türkiye tarihinde de ilk defa olan bir şey. Yani aynı kulübün futboldan sonraki dört ana takım sporunda da kadın erkek birinin şey olması, şampiyon olması ee, herhalde örneği yoktur. Hani hatta üçünde bile olmak falan. Olmuş takım kulüp bile bulmak. derdi galiba yine Fenerbahçe yapmıştı. Yüzüncü yılında bunu. Evet, bu bir rekor yani. E, evet, evet. sen yani bir de futbolla ikretlerdi, e, şey olacaktı. Golden işlem olacaktı neredeyse. Dörtte e, dört yaptılar. ya bunun e, iki tür getirisine bakmak lazım. Hani birincisi, e, hani ciddi para yatırıyor, bunun karşılığını alınıyor maddi olarak. E, çünkü bir şekilde bir çevirmeniz lazım bunu. Hani e, hep cepten yanı, nereden gelir aktıracaksınız futbolda? Başka çare yok yani Avrupa'daki bazı çok sporlu kulüpler de bunu yapıyor yani sezon başı bu geçen sezon başı Barcelona'da bir gazeteci vardı Barcelona Fenerbahçe maçında yani Barcelona'nın da aynı şeyi yaptığını söyledi çünkü basketbol bütçesi Avrupa'da belki en büyük Barcelona'nın işte 25 milyon euro falan dedi ama gelir muhtemelen İspanya'da biraz bu ekonomik durgunluk sebebiyle 10 milyon euroya kadar düştüğünü söylemişti e geri kalanı bir yerden kapatmaları lazım. Hani futboldan gelecek başka çağrı yok ee, bunun hiç olması bir parça dengede olması lazım muhtemelen basketbolla kadınlar voleybolda böyle bir denge var mesela yani sponsorlar herhalde o bütün giderini karşıldular bu önemli çünkü 3 devamlı e, e, devamlı açısından ama başka gelir kalemlerinin de olması lazım yani televizyon bilet vesaire e, yani tek balansınızın sponsor olmaması lazım çünkü o sp bazen sponsorluk mesela Keyfi bir şey yani voleyboldaki ona iyi bir örnek. Mehmet Ali Aydınlar Acı Badem Sağlık Grubu'nun sahibi Fenerbahçe'de daha önce yöneticilik yapmış bir isim. hani O da sponsor ama hani ikisi de sonra diyebilir ki ya yeter sıkıldım kavga ettik başkanla vesaire çekilebilir. O evet. zaman tamamen takımı dağıtacak mısınız yani? O yüzden hani mutlaka diğer gelir kalemlerine yaymak lazım. ikinci getirisi ise ya bu kadar yatırım yapıyorsunuz bunun bir seyirci karşılığında olması lazım. Çünkü hani e, Fenerbahçe şey olarak e, kulüp olarak adını duyurmak için şey yapan bir kulüp değil. Zaten herkes biliyor Fenerbahçeyi. Hani onun için para yatıran yatırım yapan bir kulüp değil. E, mesela bu kadar e, emek harcıyor yatırım yapıyorsanız, başarılı ed ediyorsanız, mesela sizin basketbol takımınızın her maçını belki 5000 kişi izlemesi lazım. Ama olmuyor değil mi öyle? Maalesef olmuyor. Yani olmuyor. E, atıyorum ligdeki hakikaten zayıf takımın geldiği maç için değil. Ama ee, mesela Türkiye ligindeki hani 8-10 maçı Avrupa'daki 10 maçınıza hakikaten böyle bir seyirci otalımızın gelmesi lazım. Hani gelmiyorsa yazık yani o. Çünkü şey için yapmıyorsunuz bir tek televizyonda şifreli kanaldan yayınlansın diye e, ya da reytingi düşük kanallardan yayınlansın diye. Çünkü öyle kanal, şey kanallarda yayınlanmıyor maçlar. Hayır, Nol TV kanalda değil. Yani işte Sky, Digitürk'teki Spor Mex yani izleyici sayısı çok kısıtlı kanallar zaten. Birçok yere de ulaşmıyordur muhtemelen. Ee, e, voleybol mesela. Muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımlarından biri geçen sene Fenerbahçe. Bu sezon daha da iyisini oluşturuyorlar. Yani o voleybol takımını e, hani maçları yeni sezon nerede oynayacaklar bilmiyorum. Hani 2000 kişinin her maç izlemesi lazım. İzlemiyoruz da yıllık. Yani hakikaten bir. Şundan izlemesi lazım. Yani orada bir, e, bir yıldızlar topluluğu oynuyor. Bir şov var. İkincisi... E, yani bu yıldızları örnek alacak e, genç kuşaklar izlemeli tabi maçları. Yani o e, Şeyi düşünün e, şu, voleybolda şöyle bir takım kuruyor Fenerbahçe mesela futboldaki karşılığı. E, Ronald Ünye'yi aldık. Yanına Rooney ekleyelim. İşte ondan sonra orta sayı Gerrard. E, bir de e, işte şey hani Inter'dan Schneider'i aldık mı falan. Hani, bu, hani böyle bir takım kursanız hmm. seyirciyi garantilersiniz mesela. Hani o Şimdi yeni yaptıkları transferler öyle. oldu mesela. Ee, ama o e, seyirci için bir ekstra şey lazım. Yani şu, şu tabi bazen dikkatten kaçıyor. Oyuncuları aldık tamam. Öyle değil yani. Mesela maç izleme konforunda hala ciddi bir sorun var. Türkiye'de futbol maçları dahil. Yani güvenli maç izleyebilirsinizde dair bir şey yok. Giriş çıkış vesaire yani çocuğunuzu. Karınızı, sesinizi vesairenizi rahat götür, Gönül rahatlığıyla götürür müsünüz? E, ulaşım problem. Birçok spor tedisine giderken. Oradaki şeyler problem. E, yeme içme olanakları. Hala bir sürü yerde 40 yıllık dandik tost ayağın veriliyor. Yani şey değişti artık. Spor izleyicisi de değişti. Yani şeyin rakipleri var çünkü. E, spor salonlarının, spor kastisinin rakibi var. Yani Alışveriş merkezine gidiyordum, Aynı parayı harcıyor. ...çok daha iyi şeyler... ...iyi bir gün geçiririm diye düşünüyor yani. İşte biraz alışverişimizi yaparız. İyi bir yerde yemek yeriz, çayımızı içeriz falan. Ee, mutlaka bu... ...yani takıma harcanan paranın dışında... ...seyirciyi cezbetmek için de ayrı bir şey lazım. Ayrı bir bütçe... ...o, o, o kadar bir bütçe değil ama... ...yani seyirciyi çekmek için... E, ...bir ayrı belki promosyon... ...yani o... Çünkü hani para, ...para da harcatsanız lazım seyirciyi. İşte şu gün şu maç var... İşte basketbola sezonluk bilet satıyoruz. Diyelim ki 400 lira. Onu alana e, 250'ye de voleybol sezonluk bileti. Mesela e, Senerbahçe'nin Ataşehir'de inşa ettiği salon belki bu yönden Türkiye'de bir şey de, kapı da açabilir. Yani mesela basketbol voleybol maçlarını oynayacakları bir kendi salonları olacak. Galiba bu sezona yetişmiyor ama. E, yani şöyle bir anı alacak. Yani o da her türlü organizasyonu yapabilirsiniz. İşte belki maçları kombin edebilirsiniz hani volleyball maçı üstüne basketbol maçı falan. <gülüyor> evet, öyle bir şey niye şenlik havasına çevirmekte mümkün olabilir diyoruz. Peki süreyi de bitirmek üzereyiz bitti gibi bir şey fakat iki kelimeyle de Fransa Açık tenis turnuvasından da söz etsek iyi olur herhalde. Evet, geçen hafta da konuşmadık turnuvanın en sonuna geldik. Bugün erkekler yarı finalleri var. Yarın kadınlar finali var. Ee, özellikle turnuvanın flash ismi herhalde Avustralyalı Samantha Stosur. Ee, kadınlar tenisi zaten çok böyle bir hakim ismin olmadığı dönem yaşıyor. Yani bir numara sık sık el değiştiriyor, ee, bir numara çıkan isim Grand Slam kazamamış oluyor hala. Williams kardeşler tam konsantrasyonu neymalarına rağmen e, kadınlar tenisinin en iyisiler arasında. İşte Belçikalılar geri dönüyor ama tam eski formlarında değiller. Samantha Stosur belli ki son bir buçuk yıl hakikaten fizik olarak çok iyi geçirmiş muhtemelen. Onun bir yeni e, fitness yani fizik kondisyon programı var belli ki öyle. E, ve geçen yıl Fransa çıktı. Yarı finali oynayıp karenin dersini derecesini yapmıştı bir Grand Slam turnuvasında Bu sene daha da ileri gitti. Önce çeyrek finalde önü, pardon çeyrek finalde Serena Williams'ı yarı finalde yükseldi. Dün de ee, gelen Yankovic'i Sırp rakibini ben maçın büyük bölümünü izledim mahvetti. 6-6 ikilik. Evet. iki setle çok Hı. rahat. Ee, yani finale yükseldi. Ee, fizik olarak müthiş hakikaten. Ee, diğer turlarda da ilk turlarda da çok yorulmamıştı ama dün Yankovic karşısında yani ilk sette Yankovic'in direkt aldığı sayı yoktu. Çok ilginç yani maç istatistiklerinde winner denilen. Evet. Sadece Stosun birkaç hatasından Puan kazanmış. Zaten tek oyunu aldı. İkinci sette de iki sefer geçmişti Jankovic. Stosur altı oyuna düştü üstte. Üç kez servis kırıp. Ee, ve maçı bir saatte bitirdi. Ee, müthiş formda ve istim üzerinde. Rakibi de çok sürpriz. İlk defa bir Grand Slam finalinde İtalyan var. Ee, Schiavone. Ee, onun karşısında mutlak favori olacağını düşünüyorum yarın. Ee, Yarem final var. Erkeklerde nedir durum? Erkeklerde hani en büyük sürpriz tabii Roger Federer'in yenilmesi oldu. Geçen yıl Rafael Nadal'ı e, yenen İsviçreli e, Roger Federer bu sefer Federer yani 4. turda. E, daha önce 12 maçı kaybetmişti İsviçreli rakibini. <gülüyor> bu kez yenmeyi başardı ve e, hani finale gider mi derken e, yarı yolda takıldı. Yani Söderling daha geçmeyi başaramadı. Bugün e, şey var e, yarı final maçları var. Bütün gözler tabi şeyde e, e, Rafael Nadal'da e, yani, Avustralı Melzer'le oynayacak. E, diğer şeyde de Söderling'le Berdik var. E, ben fakir hata yaptım. Söderling Federer çeyrek finalde yendi ve yarı finale yükseldi. Berdik oynayacak. Yani bir Nadal Söderling finali izleyebiliriz. Nadal kazanırsa dünya sıralamasında bir numara yükseliyor tekrar. Hmm. Ee, Federer'in en uzun süre bir numara kalma rekorunu kırmasını engelleyecek böylece. Evet. Peki senin favorini sormuyorum. Çünkü ne söylesen aksi e, Yani buradan <gülüyor> tabii favori çok açık Nadal. Evet. Ee, Allah Allah bir turnuva kaybettireceğiz galiba. <gülüyor> Peki ya. Çok teşekkürler. Hafta görüşmek üzere. Alp Ulaga ile spor.